Sana innâ esâl al-hadîs kitabû Allah ve esâl al-hadîs. Hedül ceyyînâ muhammed sallallahu aleyhi ve sallam. Şer al-umur müttasatîha ve külla mütesem bidâh ve külla bidâtin dalâle ve aleyhi ve Ekserün min kabir, subhanallahi ve alhamdulillah ve la ilaha illallah ve Allahu ekber ve la hawla ve la kuvvete illa billah. İnne huna min al-baqiyatis İnne yagfirullahu al-khataaya kama tahturu ash min selamı, rahmeti bereketi cümlenizin üzerine olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktar okumaya başlamazdan önce evvelen ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ruhu taki için sonra cümle alinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için cümle emliya, enbiya ve mürselinin, evliya Allah'ın ve hasreten ümmet Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Turku onlara bağlı halifelerinin, müritlerinin, mühitlerinin ruhları için, hocalarımızın, istatlarımızın ruhları için, ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, sevdiklerimizin, ahbabımızın, akrabamızın ruhları için, bu berdeleri fethetmiş mücahitlerin, fatihlerin, gazilerin, cümle asab-ı hayrat ve hasenatın ruhları için, içinde şu ibadeti yaptığımız camiyi, yapmaya, bu hale getirmeye yardım etmiş ashabı ı ruhları için, böldemizde methum bulunanların ruhları için, bizim de Mevlamızın rızasına uygun ömür sürerek, huzuruna sevgi razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha üç iflas şerif okuyalım. eserimle i ve hadis -i rivayet edenler de dahil olmak üzere. Ondan sonra dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. La havle ve la kuvvete illa billah gibi mübarek sözlerden ibaret olan bir ifade hakkında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki eksiru, çoğaltınız. Min kavli subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Hani müezzinlerin salavat şerifeden şerefeden sonra okumuş olduğu salat şey, ibareler. Bunları çok söyleyin. Bunları çok bunları söylemeyi çok çoğaltın, çok yapın. Se inle hünle minel bakiyatu salihat çünkü bunlar Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kerimede övülmüş el bakiyatu salihatı. Khairunu indera bir keserler O ayeti kerimede bahsedilen bakiyatu salihattandır bu kelimeler ve hünle yaptıkları hataya kema tahhütü Bunlar hataları dökerler. İnsanın günahlarını, hatalarını, kabahatlerini, kusurlarını dökerler ağacın yapraklarını döktüğü gibi ve hünne minkune'l cennet ve bunlar cennetin hazinelerindendir bu sözler. Cennetin hazinelerindendir. Yani insan burada bunları söyleyince cennette hazinelere sahip olur. Çok çok cennete gider yani bu bunların sebebi hayrı cennette çok hayırlarla karşılaşır. Manası nedir? Niye bu kadar büyük medhlere mazhar olmuş bu sözler? Subhanallah Allah Allah hazretleri her türlü noksandan pak ve münezzehtir. Her türlü kemalat ile muttasıdır. Her şeyi mükemmeldir. Hiç eksiği kusuru yoktur. Her şeyi hikmetlidir. Her şeyi bilir. Her şeye gücü yeter. Kömetliği vardır efendim. Her türlü sıfatları her bakımdan en e, güzeldir demek oluyor. Sübhanallah yani ya biz hani hayranlık ifade ediyor yani. Türkçesör sen hiçbir eksiğin yok sana yani sevgiyle hayranlıkla bağlıyım demiş gibi oluyor insan. Sonra der elhamdülillah. Övgü Allah'a demek. Yani tabii bir şey güzel oldu mu övülür. Allahu Teala Hazretlerinin de her türlü kemalat ile müttasır olması, her sıfatlarının kamil olması, her bakımdan güzel olması tabii hamdi de bütün hamdlerde döner dolaşır Allahu Teala Hazretlerine varır. Nimet etsek o medhit de gene ona gider. Her şeyi çünkü Halıkı O'dur. Her şey O'nun emriyle, fermanıyla oluyor. Bu bakımdan neyi övsek övdüğümüz her şey gene döner dolaşır O'na varır. Velhamdülillah böyle manası. Ve la ilahe illallah Allah'tan gayrı mabut yoktur. Başkasına tapılmaz. Başkasına e, mabud iddia et, et, etmeyiz. Allah-u ekber, Allah-u Teala Hazretleri unuların ulusu, büyüklerin büyüğüdür. Yani hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek kadar yücedir, yüksektir denmiş oluyor. <gülüyor> tabi la ilahe illallah derken, bunun üzerine günlerce tabi söz söylenecek kadar büyüklerimiz tembihatta bulunmuşlar bize. Tabi Allah'tan gayriye tapmıyoruz şimdi, taşa tapmıyoruz, ağaca tapmıyoruz, yıldıza, aya, güneşe tapmıyoruz, öküze, buzağıya tapmıyoruz efendim. Totemlere, tutlara takmıyoruz. Ama nefse tapıyor bazı insanlar. Ona dikkat etmek lazım. Nefsine tapıyor. Nasıl tapıyor, ne demek tapmak? Nefsinin arzularını Allah'ın emirlerinden, ahkamından önde tutuyor. Onların peşinde koşuyor. allah Teala Hazretlerinin emirlerini, yasaklarını çiğnemekten nefsinin keyfi için sakınmıyor. Demek ki Allah'a tabi değil, nefsine tabi. Demek ki Allah'a ibadet etmiyor, nefsine Ediyor. Önüne geçmiş nefsinin emret ey nefis ne istersin, içki mi, kumar mı, zina mı, efendim ne istersen hepsi ferman buyur yapayım der gibi ona. Kimisi rükuda, kimisi secdede nefsinin karşısında. Sonra hevai nefis tabi bu. Sonra kimisi paraya tapıyor. Dini, imanı, para. Hani Evliyaullah'tan birisi demiş ki sizin taptığınız benim ayağımın altında. Kızmışlar. Sonra kazmışlar, bakmışlar ki bir küp altın çıkmış orada işte. Yani ona tapıyor. İnsanların çoğu para pul aşıklısı. kimisi mevki makam aşıklısıdır, kimisi dünyanın bir aldatıcı bir başka şeyine takılıyor işte aklı. La ilahe illallah derken ona da dikkat etmek lazım. Yani Allah'tan gayriye takmıyorum. Doğru mu? Hakikaten takmıyor musun? Bir kurcala bakalım. İşte o zaman iş karışabilir. Onun için Allah'a e iyyâkenâ abudû ve iyyâkenâ Ya Rabbi, sadece sana ibadet ederiz ve sadece senden yardım isteriz. Öyle yapıyor musun? Doğru söyle. Parayı nereye verdin? Bankaya mı verdin? Faizini mi almak istiyorsun? Efendim filanca işi nasıl yapıyorsun? Biraz Allah her şeyi biliyor ya. Bizim gibi cahil değil. Biz bilmeyiz. Biz insanın yüzüne bakarız. Ha, maşallah ne mübarek filan deriz ama allah Teala Hazretleri her şeyin gizlisine aşikarlığını biliyor. Onun için o La doğru dürüst söylemeye çalışmak lazım. Allahu Ekber en büyük olan Allah'tır. Her bakımda. Yalnız, yalnız ondan korkmak lazım. Çünkü çok büyüktür. Bütün büyüklerinde en büyüğüdür. Onların hepsinin de Rabbı'dır. Yerlerde de göklerde de öyle. O büyüklüğü... Bu sözleri şuurla söyledi mi insan? Tamam. Vel bakiyatı salihat. Bunlar baki ve salih amellerdir işte. E i̇nsanı cennette yüksek mevkilere kavuşturur. Ve cennette sanki hazineler göktirmiş olur insan. Vela havle vela kuvvete illa billah. Sonundaki nedir? Allah'tan gayrı güç kuvvet yoktur takas imkan yoktur Allah nasip ederse Allah Allah nasip ederse insan ibadet edebilir Allah nasip ederse insan doğru yola dönebilir Yani ibadete güç kuvvet bulmakta, Kötülüklerden geri çekilmek Halini döndürmek de hep Allah'ın lütfuyladır Allah Teala Hazretleri bizi Hayırlara muvaffak etsin Şerlerden mahfuz eylesin ha. Efendim e, Benim gücüm kuvvetim var elimi kaldırıyorum Felç gelse ne yapacaksın Doktora gidelim. E, doktor çağrı bulamaz sana bilirsin. Oturursun o zaman. Oturur ağlarsın. E, i̇lk başta o zaman edepsizliği bırak. Allah-u Teala Hazretleri'ne boyun bük. Sana zaten bu kolu sen mi imal ettin? Kaldırıyorum ben bu kolumu. Bunu sen mi yaptın kolu? Yoo ben hazret buldum işte. Kolum iki tarafında varmış. Eee sen yapmamışsın ne övünüyorsun? Allah vermiş. Ben kaldırıyorum derken kaldırdığın şey senin mi? Aklı Allah vermiş sana. Bak öbür tarafa git. Hastaneye. Tımarhaneye git, senden daha demiri sıksa sıvına çıkartacak Türk gibi insanlar var ama hasta. Akıl vermemiş Allah. Veya aklını almış. Sen ben yaparım, ederim diyorsunuz. Akıl da ondan. Akıl da ondan, kol da ondan, güç de ondan, kuvvet de ondan, hepsi ondan. İşte insan onu bilirse, onun en büyük olduğunu bilirse, onun tek olduğunu bilirse, şeriki naziri olmadığını bilirse, her türlü kemalat ile mutasif olduğunu bilirse, nasıl kulluk eder? Bu sözleri hak sözü olarak söylerse, inanarak söylerse, o zaman veli olur o için. Beş tane kelime. Hadi bakalım öğren, akşama bedi ol. O kadar kolay. Subhanallah. Elhamdülillah. Ve la ilaha illallah. Valla hafızlar. Ve la hamle ve la kuvvet illa billah Burada billah il Ali azimi yok. Billah'ta kalıyor. El Ali azim cükatını bu hadis şerbin, bu rivayetinde şey yapmamış? Ama işte beş kelime. manasını hazmedip de öğrenirsen tamam. Bitti. Ama insanlar öğrenemiyorlar. Nasıl mesela insan deniz kenarına gitse, bakıyor işte denize atlıyorlar, çıkıyorlar, yüzüyorlar, tamam ben de soyunmaya başladım, ben de yüzeceğim. Dur, yüzme biliyor musun? Bilmiyorum ama baka baka öğrendim. <gülüyor> Yok öyle. Olmaz yani. Öyle Öyle yapıyorum sanırsın şey yaparsın ama o içeri girdiği zaman başka türlü olur. Onun için biraz egzersiz yapmak lazım. İnsanın kendisini idmanla, şeyle ona alıştırması lazım. İşte bu sözlere de alıştırmalı. Ben la ilahe illallah diyorum. O sözün erimeyim. Ben subhanallah diyorum. O sözün erimeyim. Ben Allahu ekber diyorum da o Allahu ekbere karşı nasıl kulluk ediyorum? Hiç pervasız günahlara dalıp gidiyorum. Olur mu öyle şey? Onlar da egzersiz yapmak lazım. Velaha ve la kuvvete illa billah derken kimseden yardım istemeyip Allah'tan ummak lazım. Allah'tan istemek lazım. Sabahleyin dedim ki şu hadis kitabının bir yerini şöyle bir çekip baktım ha. Üçüncü hadisi okuyayım, bakalım ne çıkacak. Şöyle dedim yani nasıl hadis Allahu Teala Hazretleri bana şu kitaptan bir aşağı hadis çıkartsın. Şöyle evde açtım bir sayfasını sağ taraftan üçüncü hadisi okuyacağım. Üçüncü hadis çıktı diyor ki Allahu Teala Hazretleri kul neden korkarsa korktuğunu ona musallat eder. Kul hangi şeyden korkarsa, Allah oş korktuğu şeyi ona musallat eder. Başına musallat eder. Neden? Korkuyor onda? Eğer Allah'tan gayri hiçbir şeyden korkmasaydı, hiçbir şey ona zarar veremezdi. Korkmasaydı. Ancak Allah'tan korksaydı, Allah'tan gayri bir şeyden korkmasaydı, Allah'tan gayri hiçbir kimse ona zarar veremezdi. Eğer kul yalnız Allah'tan umsaydı hayırı, bana yardımı edecek odur, bana rızkı gönderecek odur, bana sıhhati veren odur, benim bu sıkıntımı, sıkıntımı def edecek odur, üzüntümü feraha çevirecek odur, benim bu derdime çare gönderecek olan odur. Yalnız ondan umsaydı Allah başkasına mısac etmezdi, umduğunu verirdi, buyuruyor. Bu nedir? Buna hakkıyla tevekkül etmek derler. Dayanmak Allah'a, hakkıyla tevekkül etmek, zarar da fayda da Allah'tan geliyor bana, gelir. Her şey ondandır diye ona sımsıkıp bağlanmak. İşte Allah bizi sözlerimizi şuurla tada tada anlaya anlaya söyleyen ibadetlerini şuurla bile bile duya duya zevkine vara vara yapan kimselerden eyle. Demek ki bir Allahu Ekber dediği zaman ne güzelmiş bunu çok söyledik. Bir Subhanallah dediği zaman ne güzelmiş. Demek ki ben secdeye kapanıyorum şu pak anlamı koyuyorum topraklara, hasırlara, halılara, yerlere. Efendim, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Sübhanallah. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. E, bu söz eritir insanı. Rabbinin huzuruna secde etmiş, Rabbi sen her noksandan münezzehsin, her kemalat ile müttesursun. Elhamdülillah dediği zaman, Allahu Ekber dediği zaman, verir gider insan yani. Manatını bilirsin Eh, Allah bize, biraz da dünyaya çok çalışıyoruz, biraz da şu Arapçanın, hiç olmazsa ibadetimize lazım olacak taraflarını öğrensek ya, Arapça okuduğumuz duaları, namaz surelerinin malasını vesairesini öğrenelim. Her gün biraz bir şey, biraz bir şey birikir. Bunlar, bu, Bunları okuyunca insan kuru ağacı sarsarsın ne olur? Yaprakları sapır sapır dökülür köpüne. İşte günahlar insan üstünden öyle dökülür gider. Bunları söylediği zaman Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Burada billah da bitiyor. Ve bunlar cennetin cennetin anahtarlarındandır. Yani cennetin hazinelerindendir. Yani bunlar cennete dikiliyor. Başka bir zaman geçmişti bir yerde. Hadis-i Şerif okumuştuk. Cennetteki arazisi insanın, hani bir arsa alıyorsun, hani bunun ağacı, yaprağı, çiçeği, yani sen arsayı almışsın, etrafını çevir, efendim dik. Elma ağacı dik, meyve dik, kenarlarına çiçekleri koy, cil fidanlarını git, efendim çiftlikten al, Efendim en iyi çiçek gülleri, sarmaşık gülleri, kenarlara şey yap filan. Şimdi çıplak yararıcı ama çalıştığı zaman, bittiği zaman o ne güzel bahçeye, şu güllere bak kıpkırmızı bütün duvarı kaplamış. Aman ne kadar güzel, iyi deleri kopuyor. Ama meyvelerine bak dalları sarsıtmış. E ne oldu? Adam uğraştı orada, dikti ondan hepsini. cennette düzmüş. Peygamber Efendimiz öyle diyor, insan evet cennette yeri var ama düz. Ne yapacak? Cennetin suyu tatlıdır. Toprağı mümbittir, ek. Ek bakalım bir, oraya gidince kadar bir sefalı yer olsun. E ne ekeyim hocam? Çiftlikten gül mı alacağım. İşte güllerin gülü bunlar. Subhanallah, ilahe illallah, illallah, illallah, allahu ekber, velah, evde, velah kuvvete illa billah. Cennetin hazineleri dediği o. Yani cennete gidiyor bunlar söylenince. Orada en güzel suretlerde cennetin köşkleri, süsleri, zinetleri, yeşillikleri, çimenleri, çayırları, çiçekleri, kuşları şeyleri olacak yani allah Teala Hazretleri böyle ibadeti tatlı tatlı yapanlardan eylesin. Yunus'un, Yunusun ne kadar coşkun içi mübarek. Ee, dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Ya dağdan taştan sana ne? Coşkun içi. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Yani her taraftan heyecan alıyor. Kuşlar cıvıl cıvıl öttükçe efendim oradan zevk alıyor, sefa alıyor. Eh, işte o ibadetin tadı. İnsan öyle Allah'ı sevince, Resulullah'ı sevince, ibadeti öyle tatlı tatlı yapar. Ötekilere de bakar yani, böyle, ah zavarlılar, yazık. Şu sevdikleri şeylere bak ya, seversen bir güzel sev, çekme çirkin derdini diyor. Türkiye'yi duymadın mı sen? Seversen bir güzel sev, çekme çirkin derdini. Gidip de topal, çirkin, kör, a, bilmem efendim şöyle böyle bir şey mi sever insan? Kirli, paslı, eksikli, kusurlu, hayır. Güzeli sever, güzeli en güzelini sevmeye çalışır. Ve güzellerin güzelliği, her türlü güzelliklerin mucidi Allahu Teala Hazretleri. Ekseru minel el Öbür hadis şeye geçtik gayri. Ekseru minel el Fe inne bir yanlışlık olmuş. Şurasını düzelttireyim. Kitapta bizden sonraki de bize dua eder. Eksiru minel hamdi fe inne leha ayneyni ve cenahayni te tîru fil cenneti testagfiru lika iliha ila yevmil kıyâme Hazreti Ömer radiyallahu aleyhi ve rivayet edilmiş bu hadisi şerif. Duyurmuş ki Peygamber Efendimiz eksiru minel hamdi hamdü senayı çoğaltın. Diyan yaptığınız işleri çoğaltın. Çok hamdedin. Niye? fe inne lehu bu hamdin iki tane gözü vardır ve cerahayni iki tane kanadı vardır. Cennette uçar bu hamd. Senin yaptığın hamd, cennette kuş gibi uçar. Hamd edecek şahsa, kendisini söyleyen kimseye istiğfar eder. Ya Rabbi, o söyledi beni. O söyledi, o hamdi, o kulum yaptı. Onu affeyle, mağfuret eyle diye. Ne zamana kadar? Bir defa mı, iki defa mı? İlâ yevmil kıyâme kıyamet, kopuncuya kadar estağfurullah diye işte senin namına Allah'tan akılma mağdur ettiler. Ya Rabbi, o söyledi beni. O hamd etti sana Ya Rabbi. Onun günahlarını bağışla Ya Rabbi. Hatalarını ört Ya Rabbi. Kabahatlerini kabat Ya Rabbi. Kusurlarından döndür Ya Rabbi diye. O hamd öyle. E, demek ki kuş nasıl ötüyor? Cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl cennette kuş gibi gözleri var, kanatları var. Cennette uçacak da öyle kuş gibi allah Teala Hazretleri senin namına tevbe istiğfar ediverecek. Onun için Elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah Şu an yapabildiğin kadar çok mal da düşünerek tabii. Hamd Allahu Teala Hazretlerindir. Hamd de demek övmek. Övgü övürmek Allahu Teala Hazretlerindir. Ona layıktır. Ona gider. Onundur demek oluyor. Senin birazcık izah etmiştik. Hazreti Ömer Radiyallahu Ahu buyurmuş. İşte biz Müslümanlar ondan biraz cebimizde tesbihle dolaşırız. Elimizde tesbih alırız da Ondan sıfahanallah, Allah deriz, estağfurullah, estağfurullah deriz, Allahu ekber, Allahu ekber deriz, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. İşte bundan diyoruz biz. Sen bir İslam'ı bilmediğin için bana çatma. Sen gel bu kitapları oku, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini. Ondan sonra anla bakalım. Doğruyu, eğriyi anla. Efendim bu tesbihe ne lüzum var? Efendim bu şeye ne lüzum var? Canım oku da anla işte ne lüzum olduğunu gör. Bilmiyor, çekilmiş kenara ne lüzum var, ne lüzum var? E, bu, bu cehalete ne lüzum var? Bu tembelliğe ne lüzum var? Birisi, eskilerden isim söylemeyeceğim, şeyh kendisi, tarikatın piri, bir tarikatın piri, öteki tarikatın şeyhi, o oh, aşık bir kimse böyle ona şey göndermiş, git demiş halifelerinden bir tanesini, mürütlerinden bir tanesini, git o şahsa söyle, aradığını bulduysa otursun bir kenara. Bulan insan ne yapar? Karnı doyan bir insan aradığını bulan bir kenara çekiliverir. Eğer aladı, aradığını bulamadıysa bu velvele münafıklık oluyor, riyakarlık oluyor. Gene susması lazım. Yapmasın böyle. Çekilsin kenara. Bu velvele, bu gürültü, bu şey olmaz. Velvele derdiğine adamcağız coşkun, efendim iki yanıyor. Böyle etrafında bir hareket, bir bereket, bir kalabalık, efendim ibadetler şeyle yapılıyor filan öyle kimse diyor ki aradığını bulamadıysan bu rüya oluyor yapma böyle kenarda sessiz dur aradığını bulduysan eh maksadına ermişsin kenarda dur yani gene böyle iyi olmuyor gösterişli işte böyle şaşı alı bir kalabalık cihanı veriye vermişsin diye şimdi eh fena değil yani rüyakarlık yapmamasını söylemiş oluyor yani o mürit gitmiş o şehre demiş ki falanca zat filanca alim filanca şey nerede? Demişler filanca medresede. Peki nerede o medrese? Şu sokaktan gidersin şöyle dönersin. Medreseye varmış. Kapısından içeri giriyor. Medresenin avlusu var tabi. Avlu var. Etrafında odalar var. Dershanesi var malum medreselerin. Kapısından girerken bakmış. O zat bir şiir söylüyor yüksek sesle. Efendim dönüyor. Sema ediyor. Diyor ki Eğer senin yarın yoksa neden talep etmiyorsun? Yoksa neden talep etmiyorsun? Eğer yar, yarına kavuştuysan neden talep etmiyorsun? Niye eğlenmiyorsun, düğün bayram etmiyorsun? Kavuştum kavuştum diye niye coşmuyorsun? Tembel tembel bir kenara oturmuşsun bu ne biçim şey diye. Asıl sana şaşmak lazım ki şöyle bir talep içinde bulunmuyorsun diye. Bir şiir yani, bir ilahi. O temiz kapıda tamam ben cevabı aldım. Adama bir şey söylemeye lüzum yok. Hemen geri dönmüş. yani O da ona öyle cevap veriyor. Yoksa ara. O zaman bir telaş, bir şey lazım. Bulduysan bayram et. Bayram ümimdi, bayram ümimdi. bayram ederler yar ile şimdi dediği gibi bu. Hacı Bayramı Veli'nin adı başka ama bayram demiş adına. Yar ile bayram ediyor. Kavuşunca bayram eder insan. Evet. Öbür hadis-i şerif gene bizim tasavvufu, dervişliğim şey yapan, doğru olduğunu gösteren bir hadis-i şerif geliverdi. Sırayla biliyorsunuz. Bu hadis kitabının hadisleri sırayla dizilmiş. Karşımıza ne gelirse biz onu okuruz. Yani hem bizim bahtımıza hem sizin bahtınıza. Bugün bunlar çıktı. Eksiru zikrel merti. Vema min abdin eksere zikrehu illa ahyallahu te'ala kalbehu ve hevvene aleykil merti. Ebu Kureyzez rivayet edilmiş Deylemi isimli hadis aleminin kitabında yer alıyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki eksiru zikrel merti. Ölümü hatırlamayı, ölümün zikrini çok yapın. Ölümü çok düşünün. Ölümün zikrinin yağdığını çok yapın. Neden? Temamin abdin ekseri zikruhu. Hiçbir kul yoktur ki ölümü çok zikretmesin de inna ahyaallahu taala kalbihi. Allah'ın kalbini ihya etmesin. Yani ölümü düşünenin kalbi ihya olur. Kalbi canlanır. Ölü kalbi dirilir. Ölü kalbi dirilir. Sonra bir faydası bu. İkinci faydası ve her venu aleyhikümre se Allah ölümü ona asaneder. Ölümü çok düşünen kimseye asaneder. Ha tamam bu hadis şeyle bana anlattı. Derişlikte bir tezekülün mesv vardır, tezekülün mesv vardır, rabıta'yın vardır. Ölümü düşünmek demek ki hadistenmiş o. Ölümü çok düşünün diyor. Eh ölümü çok düşünmenin faydası neymiş? Kalp canlıyor. E, kalp ölür mü? Ölür. Ölür. Kaplet batar. Paslanır. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyuruyor ki, Demirin paslandığı gibi kalp de paslanır. E etten ötekisi demir. Olsun onun pası gaflet. Onun pası gaflettir. Demir nasıl paslanırsa, işe yaramaz hale gelirse, kalp de paslanır, işe yaramaz hale gelir. Çalışmaz hale gelir. Yani duygusuz hale gelir. Nasihati eder, bir tarafta almaz nasihati. Söyleneni dinlemez. Kulağını bir kulağından gelen öbür kulağından çıkar. Ya bu içkiyi içme. Hemen buradan kalkar gene oraya gider. Ya bu kulağı oynamak. Çoluk çocuğunun rüzgünü oraya efendim harcama bak evde senden akşama ekmek bekliyor karın çocukların aç susuz soğukta yakacak yok bilmem ne. Aldırmaz gene gider. Neden? Kalbi paslı. Çalışmıyor. Gönlü yani. Gönlü çalışmıyor. Laf anlamıyor. Söz dinlemiyor. Hak yola gelmiyor. E nasıl çare? İlacı ne bunun? Bu pası giderelim. Nasıl giderelim? Bu gönül pasının giderilmesinin bir çaresini bu hadis-i şerif bildiriyor. Ölümü çok düşün. Ölümün düşünülmesi kalbin pasını burada paslemiyor. Efendim insanın kalbini diriltir diyor. Şimdi çiçeği sıcak bir yerde sulamazsın. Toprağı dibi kurur. Çiçek pasasın. Yeşilliğini kaybetmiş, boynunu bükmüş, yaprakları sararmış, sarkmış Böyle bir hale. Öldü, ölecek. Dibine suyu dökersin bol bol, yolculuktan geldi saksıya suyu dökersin, sabah bakarsın o senin çiçek değişti. Hemen dalları yukarı kalkmış, elleri çok şükür ya Rabbi der gibi efendim, insanın böyle yaprakları şey yapmış, renk gelmiş yüzüne neden? Dirildi, ihya oldu, sudan ihya oldu. işte ölüm düşüncesi de kalbi öyle ihya eder. Kalp bazen ölür, bazen taş gibi olur, bazen taştan da katı olur. Taşa, taşla bile mukayese edilmeyecek kadar berbat olur bazen. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, allah Teala Hazretleri, taşların da öleleri vardır ki, kırılır da taş patlar da, çatlar da, arasından su fışkırır, pınar olur, taşın arasından güzel bir su geldi yahu. Doldur, götürelim, içelim. Çok güzel bir su, taştan geliyor. Efendim, taştan böyle su çıkar da o kalpten bir şey çıkmaz. İşe yarar bir şey çıkmaz. O kalp daha fena. O kafirin kalbi daha fena. Tabii... Efendim, gafil Müslümanın kalbi böyle ölü gibidir. İşte o ölüm düşüncesiyle dirilir ve Allah onun bereketine, ölümü düşünmesinin bereketine ölümünü asan eder. Ne olacakmış asan olmuş olmamış? Aa, ah. Ölüm insanın çok çok zor bir hadisedir yani başına gelecek. Herkes bu ölüm şerbetinden içecek, herkesin başına gelecek, insanın aklını başından alır ölüm halleri. Ölüm hali geldiği zaman, allah Teala Hazretleri asan bir rüheş ile iman-ı kâmil'e göçmeye cümlemizi nasip etsin. Yani öyle hallere girer ki birisini anlattılar... Hakimlik yapmış, zalimlik etmiş, çok haksızlıklar yapmış filan diye. Son zamanda Allah bir hastalık vermiş. Ölse ölmüyor. Büyük abdestini yapamazmış, ağzından gelirmiş. Anlatıyorlar. Öyle öyle, sürüne sürüne yani... Çok kimse vardır ölümü temenni eder, ölüversem diye. Hemen hop, akşam yattı, sabah ölse. Nerede o bolluk? Çektiktir Allah fazla. Yani sonra hırıl hırıl hırıl hırıl hırıl hırıl hırıl, hırıl gidin, çıkmaz. Can böyle, efendim, pamukların arasından dikenli bir çalının çekilmesi gibi can çıkmaz bedenden. Öyle zor çıkar. Ama Allah'ın salih kulu şöyle efendim, bir asan veç ile ruhunu teslim ediverir. Yüzünde bir tebessüm, ya uyuyor mu, öldü mü? Bakın bakalım nabzına. Şimdi ben geçenlerde cuma günü hütbedeyim. minbere çıktım, konuşuyorum. Konuşmada arka taraflardan bir sesler gelmeye başladı. Şöyle bir kapısı var, kapısından öbür taraf görünmüyor yani. Esas mekanda bir şey yok ama orada bir kıpırtı oldu. Bir hütbeyi bitirdim, ne var? Eh, Hacı kardeşlerden bir tanesi gelmiş camiye. Efendim, ben hutbeye çıkmışım ama sünnete durmuş. Hatta demişler ki, ya, o, o, imam şeye çıkıyor, hutbeye çıkıyor, namaza durmasa, o da başlamadı Ben demiş, Allah bekler. Namazın içinde, efendim, caminin içinde, cumanın vaktinde iyi olmuş kalmış. E, Dedikler, nah, Allah'ın emri ne mutlu ki camide, abdesti, cuma vaktinde Allah canımı e, e, böyle güzel bir hal ile birden hemen böyle, alıvermiş. Hele şu namazı kılalım dedi filan. Cuma'yı kıldık, başına gittik. Bir kemessim gibi yani böyle sanki şöyle bir zor biraz yoruldum, uzanıvereyim dermiş, de, de, demiş gibi. Öyle Allah Allah. Belki ölmemiştir doktor çağırın filan. E, İnna lillâh ve innâ ileyhi ahirete göçmüş. E, kimdir acaba filan ceplerini karıştırdılar. <gülüyor> bir dua kitabı filan çıktı cebinden. Demek ağzı dualı Allah'ın derviş kullarından birisi Böyle. Allah öyle nasib Gazetelerde okuyoruz şey Ramazan günü Hoca Efendi evinde iftarı almış. Efendim orucuna niyetlenmiş. imtaktan sonra efendim camiye gelmiş, mukabele okumuş. Efendim sünneti kılarken rekattan başını kaldırmıyor. Ne olmuş? İndali Behü'nlelere geçmiş gitmiş. E ne güzel. Bunun aksini bir de aksi bir misali söyleyeyim. Ne de ne olabilir? Bir kitapta okudum. Efendim bir iki, iki, ay ayyaş adam Şairliği de var. Bir kere tevbe etmiş içkiye. Ondan sonra da bahar gelince pişman olmuş tevbe ettiğini. Yahu yani herkes kırlara, bayırlara, sefalı yerlere, su başlarına, manzaralı yerlere, çam altlarına efendim içkileri alıp içmeye, eğlenmeye gidiyorlar. Türk ben tevbe ettim. Süleyen diye tevbesine pişman olmuş. Şiirde yazıyor, okudum kitapta. Tevbe ettim ki etmeyen tevbe. Yani bundan sonra bir daha tevbe etmem diyor. Bozmuş da tevbesi. Bir daha terbiye etmem. benim içkiyi iş söyleme mali oluyor terbiye diyor, terbiye kızıyor. Terbiye ettim ki, etmeyen terbiye, terbiye nasuh olsun. Yani nasuh terbesiyle... O senden üzeri Müslüman olur. Cümle cihan artı istese Müslüman olur. Ve leşâ'e rabbuke leâmena men fil ardi küllühüm <gülüyor> cemi'a Kaç tane tekit sihrasıyla kullanıyor. Ve leşâ'e rabbuke eğer Rabbim isteseydi, le leâmena, le i̇slam tehdit var başında. muhakkak ki iman ederdi, menfil aldı, yeryüzünde ne kadar vahdu, kasvası, hepsi iman ederdi, evet. küllühün hepsi birden, cem'i an topluca, nasıl söylüyor, muhakkak ki topluca, hepsi birden iman eder. imtihar, serbest bırakmış Allah. Onun için biz boynumuzu büküleceğiz, muhtaç olan biziz, edebimizi takıracağız, kulluğumuzu bileceğiz, ne kadar hoşuma gidiyor? İbrahim İbni Ethem, Allah şefaatine nair Efendim demişler ki, ya İbrahim, yağmur yağmıyor. Belde de su kalmadı. Efendim millet susuzluktan kırılıyor. tarlalarımız kurudu bitkilerimiz sarardı. Gel yağmur dağısına çıkalım. Kalabalık toplanmış, yağmur dağısına gidikler. Bu da Allah'ın verdiği kulu ya, bunu da almak istiyorlar yanlarına ki, dua etsin de, yani duası bereketiyle yağmur yağsın filan diye. Demiş ki, ekimu bi ugudiyyetiküm, فَإِنَّهُ alemu بِي رُبُوبِيَتِهِ Siz kulluğunuzu düzeltmeye bakın, o Rablığını bilir. Sözün güzelliğine bakın, ne kadar hoşuma gidiyor. Büyük insanlar nasıl büyük sözler söylüyorlar. فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِي رُبُوبِيَتِكُمْ Kulluğunuzu düzeltin. فَإِنَّهُ alemu بِي رُبُوبِيَتِهِ O Rablığını bilir. Rablığının gereği neyse kullar, kullarını besler. Şey yapar. Ama senin kulluğun, kulluğun, kulluğun kulluk değil ki. Şimdi Bulgaristan bize hazırlanıyor, Yunanistan bize hazırlanıyor, Rusya kaç tane tümer hazırlamış bir fırsat bulsam da efendim Türkiye'nin üstüne çurularsam filan diye düşünüyor. Amerika dolan başlı yoldan memleketimizi istismar etmeye çalışır. Belki taraf şöyle yapar, o öyle yapar, bu böyle yapar. E ah, Bu kadar düşmanın karşısında ne yapacağız? Helak öldük biz. Sen bir iyi kur ol bakalım. Sen bir iyi bir Müslüman ol bakalım. Allah cihana ferman okutur. Kabahat senin, kusur senin, bilah senin. Suç seni, Allah cezayı oradan verdir diyor. Sen bir adam ol bakalım. Şu utanmaz mısın şu etrafta olanlardan, günahlardan, kabahatlerden, açıklıklardan, saçıklıklardan, zinalardan, içkilerden, kumarlardan, yığınla olan edepsizliklerden? Pürelim diken diken oluyor benim. Utanmaz mısın? Utanmam. E, o zaman Allah bir ceza gönderir, şaşar kalır. Öyle, öyle cezalar gelmiş ki zamanında, İslam alemi yanlış yıkılmış, mahvolmuş. Endülüs, İspanya memleketi, bütün Fransa'nın ortasına kadar Müslümanlar orada 800 sene hakim olmuşlar. 800 sene, yani bizim dedelerimizin Anadolu'ya geldiği zamandan bu zamana kadar gibi uzun asırlar Endülüs'te hakim olmuşlar. Ondan sonra hiç şimdi Endülüs'te bir tek Müslüman yok. Endülüs'te Kultuba'da 800 tane medrese varmış. Hadi bakalım. 1500-1700 tane cami varmış, hadi bakalım göster. Kazımışlar köpürü. Kim kazımış? Kafirler kazımış. Ha demek ki kafirler Müslümanları yenmiş. Hayır! Hayır! Müslümanlar edepsizliklerinin kurbanı olmuşlar. Ahlaksızlıklarının kurbanı olmuşlar. Dinden uzaklaşmalarının kurbanı olmuşlar. Allah'ın emirlerini tutmamalarının kurbanı olmuşlar. Kendilerine etmişler. Başkası değil. Ve tekisi hazır bulmuş. Müslümanlar bir kere kendisi azabı, cezayı hak etmiş, ötekisi hazır bulmuş. Yokuş aşağı, herkes kolayca gider. Neyiz bu tarafa doğru olunca kolayca gider, akacak bu tarafa mecburen. E sen edepsizliği yaparsan o düşman bu tarafa gelir. Onun için bu memlekete iyilik yapmak istiyorsan iyi Müslüman ol. Ahlaklı insan ol, Müslümanlığı sağlam tutmaya çalış. allah Teala Hazretleri iyi bir kulunun hürmetine, bak hadis-i şerifte geçiyor, duyuruyor ki, Allah'ın öyle kulları vardır ki boynu bükük, üstü başı tozlu, topraklı, aciz, naçiz. Kız istese kimse kızını vermez. Efendim söz söylese kimse lafına kulak asmaz. Ama bir şeye yemin etse Allah onun yemini doğru çıksın diye o işi öyle yapar. Onun hatırını kırmaz. Nazlı kulu. Yani dediğini yapar. Siz nasıl rızıklanıyorsunuz, nasıl Allah'ın nusretine masal alıyorsunuz. Aranızdaki fukaradan, zayıflardan dolayı. Bunun için İslam büyükleri ordunun içine hep böyle seçme baba yiğitleri almazlarmış. Zayıf, zayıf, bir işare, mazlum, gel, sen de. Niye? Bunu kimisinin hani kimisinin de duası lazım. Gel bakalım. Sen de su taşırsın. Sen de aş pişirirsin orduya. Sen de silahları yağlarsın, şey yaparsın. Sen de gel. Onun duası, berekatıyla Allah şey yapar. Ama bütün ahali efendim edepsiz. Allah'ın burada bir boynu bücük salih kulu var. Diyor ki, yarabbi ümmeti Muhammed'e merhamet eyle, lütfeyle, bağışla yarabbi. Bu dedelerimizin ecdat yad yadigarı beldesini kafirlere çiğnetme yarabbi. Hadis-i şerifte geçiyor diyor ki, sen kendine bak. Ben onlara kızgınım dermiş Allah'ın ferazetleri. Sen kendin için iste istiyorsan ben o hülüklere kızgınım. Yani amme için dua etme dermiş. Kıyamet gününde, ahir zamanda Böyle Allah'ın salih kulları ümmeti Muhammed için onu dua edince ben onlara kırgınım, kızgınım, sen kendin için dua et dermiş. Onun için kendimiz iyi kul olacağız. En iyi silah nedir? Safa sağlam, hadis, muhlis, Müslüman olmaktır. Tertemiz, saf savalan Müslüman olursun, dürüst. Kimsenin malında gözüm yok benim. Yetiyor bana. Verdiği Allah'ın verdiği, o oh, somunu alıyorum fırından sıcak sıcak, tuza banıyorum. Böyle karnım çok şükür ya Rabbi bunu da bulamayan kullarım var. Ben helal lokma ile geçinirim. Harama hiç aldırmam. Bu işte biraz haram var. Çekilir. Böyle doğru kullar olsak her şeyi yaparız. Efendim Amerikan yardımı kesilmiş Sudan'a. Nasıl deli divane oluyorum nasıl üzülüyorum. Ya başlarına çalınsın adamların yardımları. Yani biz uçak yapamaz mıyız biz gemi yapamaz mıyız biz motor yapamaz mıyız biz silah yapamaz mıyız. Yaparız. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Efendim, stratejik maddelerimizi satıyoruz. Bor madenleri, uranyum madenleri, bilmem neler gidiyor. Satma, kendin yap. Bilmem ki hocam ne işe yarar bunlar. Uğraş. Yani ben hocalığımda sakalımda aklım kesiyor ki döndürsem çalışmamı uranyumun nasıl olup da atom bombası yapıldığına, efendim nasıl olup da uranyumun saflaştırıldığına, yoğunlaştırıldığına üç ayda, beş ayda, altı ayda, bir senede, iki senede bu işin altından kalkalım ya, bu kadar profesyonel bu işi yapamazlar mı? Olmaz mı bu iş? Bizim efendim, bilmem hangi yüksek memurumuz Amerika'ya gitmiş de, şu şartı koşmuş, bu şartı koşmuş, bu şartı koşmuş. Ya, bu memleketi ben mi idare ediyorum, mu idare ediyor İstemem senin yardım da al hadi, senin olsun. Ben her şeyi yaparım burada. Petrolü de bulurum, e, buradayım da var, her şeyim var efendim Ama o zaman yardımsız kalırsan Rusya sana saldırır. Ee, bu 45 milyon ahaliyi silahlandır, hepsini dört başı mağdur, mücahid, müslüman yap, göreyim bakalım Rusya gelebilir mi? 45 milyonluk ordu nerede görülmüş, nerede var? Ordu işte bizim ordumuz 55 bin kişilik. 45 milyonlu ordu yap bakalım. Aa, oraya pek sataşmaya gelmez, yan bakmaya gelmez. Onların ihtiyar kadınları mermi taşır. Genç kadınları fişek imal eder. Küçük çocuklar bilmem şu işi yapar, elleri de aslan gibi çarpışır. ama o tarafa yan bakmaya gelmez. Böyle olacağız, yani bizim kimsenin sadakasına, şeyine ihtiyacımız yok. Çalışacağız, gayret sarf edeceğiz. Şimdi gazetede gördüm, kar yağmış, efendim Kızılay'daki merdivenden düşen düşene. Gazeteci fotoğraflarını çekmiş, birisi yukarıdan aşağı kayıyor, birisi aşağıda belini tutuyor, ötekisi kalkmış şey yapmış. Çok utanmaz adamlar, yazıklar olsun size. Bir tane himmet sahibi insan çıkıp da şu şeyleri, karnıları kürüyemedim orada. On tane merdivenin üstünden, düşen düşene. Bezi, beni kırılır, bacağı kırılır, mahcup olur, kadının eteği açılır. Yani bir, bir böyle vicdanlı, bir himmet sahibi insan çıkırsa bir kürekle orayı temizleyemedi mi? Cevap, toprağın yolun üzerinden dikeni almak cevap, sadaka. Efendim bilmem, kemik parçasını kenara koymak sadaka. İslam yok, İslam. Her şey var ama İslam yok. İslam olmayınca olmaz işte. O düşer oradan, cızız aşağıya, ötekisi resmini çeker, belirtisi şehrine bakar. İslam olmayınca böyle olur. İslam oldu ne olur? Birisi şöyle bir sendeledi mi, dur kardeşim de, bir baba yiğit, var. suvar, bakarsan sakallardan ne yapıyor? Ben Allah rızası için burada, bu yolda Müslümancıklar kaymasın, düşmesin diye bu merdivenleri karlardan temizliyorum. Ben mi diyeceğim? İşte temizliyorum. Böyle olur. İslam gelse böyle olur, Müslümanlık gelse insanın zihnine, hakiki Müslüman olsa onu o düşen kardeşinden şey yapar. Birisi düştü, öteki düşmesin der. benim ecdadıma sadaka olsun, geçmişlerime hayır olsun der. Şey yapar. İlla yani gidip de bir camili, efendim bir minareli caminin kenarına bir minare daha mı katacak? Hayırın çeşitleri var yani. Öyle de olur hayır, böyle de olur hayır. Şimdi e, madem yer karlı, buzludur. Karın buzun kaymaması için tedbir alırsın, o da hayır olur. Ama insanın iki Müslüman olacak, kafası Müslüman olacak, gönlü Müslüman olacak da İslam için böyle ışıl ışıl, öyle bir Müslüman tutamaz, yakar elini, öyle bir Müslümanın şöyle yanına yak yaklaşamazsın, elini yakar. Oturtsan durmaz, e İhtiyar adamı otursan kalkamaz, yok ihtiyar adamı, ihtiyar Müslüman otursan gene durmaz. Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri'ni duymadın mı, Kur'an-ı Kerim okuyormuş, cihat ayeti gelmiş, çok hoşuma gidiyor da hep her zaman anlatıyorum. Benim bana kılıcımı, zırağımı, kalkanımı, okumu, silahımı demiş. Demişler ki, dede sen çok ihtiyarsın, sen otur, peygamber efendimizin sahabesisin, peygamber Efendimizi evinde misafir etmişsin, mihmendarı peygamberisin, sancaktarı peygamberisin. Efendim, bir sevinlere cihat eden uzak yerlere tahmin edemez Burada ihtiyarlar müstesna edilmiş mi bu Kur'an-ı Kerim'de? Hayır. Eh, ver neyse demiş. Almış silahı, ha kadri nerede? Medine neresi? İstanbul neresi, kabri İstanbul'da. <gülüyor> Müslüman böyle olur. Küçük çocuk, Almanya'da küçücük çocuk, Almanlar bizim Türk çocuklarına Hristiyan yapmak istiyorlar. Bizimkilerde de tabii mektebe gitmek mecburiyette var. Efendim, almışlar kiliseye götürmüşler haftada bir gün. Allah Allah! Allah Allah! Ya ilerici adamdır bunlar, 20. yüzyılda bilirler, tekniği, teknolojiyi bilirler. Vay! Kiliseye mi götürüyorlar bu çocuklarını? Tabii ya, ne sandın Elbet. Senden gayri dininden uzak insan yok ki, bir sen varsın aptal, şaşkın. Alman çocuğunu kiliseye gönderiyor. Rusya nasıl bir memleket? Komünist bir memleket hocam. Demir gerisinde komünist bir ülke. Peki neden bizim efendim Mehmetlerimizi, Ahmetlerimizi, Hasanlarımızı Dimitri, efendim bilmem e, Boris bilmem ne diye böyle isim değiştiriyor. Kendi rızam ile Ortodoks ordun diye yazı zorla namlıyı tayin şeyine alıyor da onu Hristiyan yapıyor. Hani komünist de hani komünistlere göre din afyon idi. Din afyon diyorlar, resmen gazetelerinde yazıyorlar. Din, burjuvazinin yani zenginler sınıfının efendim istismar vasıtasıdır diyorlar. Halkı sömürmek için vasıta diyorlar. Papazlar öyle yapmış olabilir, ben ona karışmam. Müslümanlıkta dindar e, şey, can pazarı, canıyla, malıyla cihad edecek Müslüman. Müslümanlık öyle değil ama yani onlar öyle diyorlar. Din, burjuvazinin bir istismar aracıdır, or oradandır. Çocuklarımızı dinsiz yetiştirmeliyiz, dindar yetiştirmeyelim, kafaları bozuluyor çocukların diyorlar yani demir perde gerisinde. Peki öyle dediği halde niye bu Bulgarlar bizim ırktaşlarımızı, dindaşlarımızı ortodoks yapmaya çalışıyor? Ver bakalım cevabını, hadi. Hadi bakalım profesörler, gelin, verin bakalım cevabını. Niye böyle yapıyor? Hocam onu bilmeyecek ne var, profesöre niye sorayım? Ben onu lisede bile okudum, ortaokulda bile okudum. Bir milletin millet yapan esasların, temellerin başında imanı geliyor. Dini geliyor. Tabi bu e, Bulgarlaştıramazsa yani bir gün Türk nüfusu artarsa, efendim Bulgaristan'a hakim olur diye korktuğundan Müslümanlar artarsa, hem bir adını değiştiriyor, Boris yapıyor, hem dinini değiştiriyor, Ortodoks yapıyor ki bu kendisi biraz kollasa bile bunun çocuğuna haklarım, kendisi Bulgarlaştırırım filan diye düşünüyor. Dininin kendi Bulgarlığını koruduğunu bildiğinden dinine salıyor Komünist ülke. Sen nesin? Ben Komünist değilim. Ne? demokrasi var bizim memlekette. Hürriyet var, vicdan hürriyeti var. Efendim anayasada sağlanmış. istediğine inanır, inanç hürriyeti var şeyler. Eee, bile kadar olamıyor. Bulgaristan kadar bile olamıyor da efendim dinden, imandan çocuklarımızı öyle yetiştiriyoruz, uzak yetiştiriyoruz. Afyonkeş oluyor. esrarkeş keş oluyor. Şimdi yeni bir cins çıkmış. Geçen akşam efendim söylediler. Ne? Punk derzinde punk. Punk. Punklar varmış çocuklarda. Efendim, saçlarını bir buradan tıraş ediyorlarmış, bir buradan tıraş ediyorlarmış, Horoz gibi buradan böyle arkaya doğru kızılderili şey gibi böyle yüksek saçlar kalıyormuş. Burasını sarıya boyuyorlarmış, burasını bilmem ne hangi renge boyuyorlarmış, öbür tarafını kırmızıya boyuyorlarmış. Efendim, sokakta gördüklerini dövüyorlarmış şuna. Kimin çocuğu bu? Bizim kültürümüz bu kadar zayıflar mı? Biz bu çocuklar niye Avrupa'nın en zıprı insanlarla benzemiyorlar? Ededimi takan diyecek. Ben efendim faydalı insan olayım. Başkasının sırtından geçin miyim diyecek. İslam'ın o kadar güzel prensipleri var ki, oku da gör. Avrupalı bile gelip gelip Müslüman oluyor. Bizimki dedesinin dinini bırakmış, dolu düzgün dört nalar cehenneme gidiyor. Nereye gidiyorsun ya böyle koştura koştura, dolu düzgün cehenneme kadar. Biraz cehenneme zümera, o tarafa doğru böyle koşturup gidiyor. Ya bu yolun sonu cehennem. Paldır küldür yuvarlanacaksın ateşlerin alevlerinin içine, feryadı basacaksın o zaman. Sus senin aklına ermez diyor. Ya benim aklım niye ermezsin, senin okuduğun bütün ilimleri ben de okudum. Hiçbir bir eksiğim yok, batıyı öğrendim, Avrupa'yı gezdim, lisanlarını bilirim, Efendim, teknolojilerini bilirim, teknik kitaplarını okudum, teknik mekteplerde hocalık yaptım. Benim senden bir eksiğim yok ama senin benden dünya kadar eksiğim var, sen din bilmiyorsun, iman bilmiyorsun, Arapça bilmiyorsun, ayet bilmiyorsun, hadis bilmiyorsun. Ahireti bilmiyorsun, akıbeti bilmiyorsun, bu cemiyetlerin nasıl yükseldiğini, nasıl baktığını, sosyolojiyi bile bilmiyorsun sen. Fransa'da yetişmiş, bunlar nerede yetişmiş, ilimden bile haberin yok, bir de karşıma geçmesin kendini adam diye, efendim, şey yapıyorsun, öyle sayıyordu yani. Allah akıllı fikir versin. Hadi sen ne olacak, sen ol. Delirmişsin, sen, aklın başına gitmiş ama bu millet ne olacak? Bütün çocuklar punk mı olsun şimdi bunlar. Horozi gibi yani saçını bir oradan tıraş edip bir oradan edip de afyon çekip de efendim içki içip de kız erkek çetek kurup da sokaklardan geçenleri mi dövüşün öyle mi istiyorsun? Yok hocam öyle istemiyorum miyim ya amma yaptın sen de mübalağa ediyorsun. E, öyle istemiyorsun da ilaçsız olur mu bu tedavisiz terbiyesiz olur mu o çocuk? O çocuk niye öyle gitti? Sen ona batıyı öğrettin. Sen ona Yunan felsefesini öğrettin. Sen ona Yunan ahlakını öğrettin. Homoseksüelliği öğrettin. Bilmem, o Yunan filozoflarının o hayatlarına bak yüzüm kızarır, utancından yüzüm kızarır. Filozofların şey olur mu ya, peygamber varken Allah'ın has, halis, salihken böyle saçma sapan şeylerden rehber olur mu? Hayatı ne? Hayatı hakkında bilgileri nereden aldın? Aristo kimmiş, Sokrates kimmiş, ne kadar biliyorsun hakkında? Ne olacak yani kendisine ne faydası olmuş ki başkasına bir faydası olsun? Hadi onlara öğrettim felsefe, düşünce. Yani düşünüyor, düşünme mekaniz, geliştiriyor, neyi öğreniyor, filan. Peki Yunan mitolojisini niye öğrettim? Saçma sapan olmadık şeyleri, hani masalları, masallardan da berbat şeyleri, küfürnameleri niye öğrettim bu çocuklara? Bizim Yunanlar hasbımız değil mi? Bak onlar bizi bulsalar Ege'ye asker çıkartacaklar. Efendim bu kadar böyle sıkıştırma uğraşıyorlar. Gidip Rusya'dan destek almaya çalışıyor, destek alırsa saldıracak bir şeye. Anadolu'ya saldıracak. Sen niye onun mitolojisini bana öğretiyorsun? Bunu öğreteceğine benim çocuğuma İslam'ı öğretsene. Hiç başka öğretecek bir şey kalmadı, işte saçma olduğu belli. Evet, öyle öğretirsen, o çocuk tabii okuyor, okuyor, sen bu hippileri hep cahil mi sanıyorsun? Hayır, Avrupa'da da cahil değil. Avrupa'da da cahil değil, bu punklar, bu hippiler Avrupa'da da cahil çocuklar değil. Okuyor, okuyor, okuyor, sonunda çırpındı, çırpındı, çırpındı denizin ortasında ne ada var? Ne ayak bir şey var? Ümitsizliğe düştü. Bakıp gidiyor. koy veriyor kendisini. O hippie dediğin adam. Bakıyor kapitalizm bir şey değil. Bakıyor komünizm bir, e, göğsüne şifa vermiyor. Sadrana şifa vermiyor. Okumuş. O zaman isyankar oluyor. O zaman bakıyor ki ha filanca adam deniz kenarında zevk bir sefa sürerken köşklerin içinde efendim köpeğine pirdola yedirirken ben kenarda aç duyuyorum Böyle şey olmaz diyor. anarşist oluyor. Onlar okuya okuyor o noktaya geliyor. Sen kendin tergiyeni vereceksin, biz Müslümanız. Biz buraya geldik, sekiz asır bir medeniyet kurduk. İspanya'ya gittik, sekiz asır medeniyet kurduk, Avrupa medeniyeti oradan öğrendi. Rönesans, Reform öyle oldu. Efendim, Balkanlar bak, başka milletler idi, Anadolu başka millet idi, Müslüman oldular. Biz Avrupa'nın içlerine kadar İslamiyet'i getirdik ama sonra İslam'ı bırakınca olmadı. Biz gene İslam'ı hem, iki işimiz var, iki tane vazifemiz var. Bir, çok kolay birincisi, her şey kolaydan başlar ya, adam olmak, Müslüman olmak, birinci işimiz bu. Ben kendim adam olabilir miyim, Müslüman olabilir miyim? Eh, keyif benim değil mi? Kişi gönlünü sultanıdır, ben din kitaplarını okurum, hadis okurum, ayet okurum, Müslüman olurum. Tamam işte, bu kolay. Bir bu, ikincisi Müslümanlığa hizmet etmek, bir başkasını Müslüman etmeye çalışmak. Bir başkasını Müslüman etmeye çalıştığı zaman hayır, bereket, rahmet yağıyor. Allah rahmetine gark ediyor insanı, dünyadan daha hayırlı şey oluyor. Şimdi dünyada kaç milyon nüfus var? Kaç milyar? Galiba dört milyar nüfus var. Dört milyar nüfus var. Ne kadar Müslüman bunların? Bir milyar Müslüman. Yani dört, üç, dört insandan üçü Müslüman değil, bir tanesi Müslüman. Ee, bir Müslüman, her Müslüman dünya üzerindeki her Müslüman, bir gayri Müslümi yakasını yapışsa, öğretse, terbiye etse, yetiştirirse, Müslümanlığa kazansa, bir sene sana müddet al, git, yolla mı ahbab olacaksın? Efendim bilmem, e, Ertmanla mı ahbab olacaksın, bilmem hangi e, İtalyanla mı, Fransız mı? Birisi de ahbab ol, ona İslam'ı anlat, Müslümanlığın güzelliğini anlat, bir sene uğraş, kitap gönder, mektup yaz, bilmem ne yap, onu bir sene sonra Müslümanlığa kazan, de ki ama. Ha, biz Müslüman olacak gayemiz Bir başkasını Müslüman etmektir. Bir dahaki sene de sen çalışacaksın onu Müslüman etmek. Demek ki bir senenin sonunda bizim nüfusumuz bir milyar iken iki milyar olacak. İkinci senenin sonunda iki milyar da ötekileri şey yapacağına göre ikinci senenin sonunda dünya Müslüman olacak. Hocam amma tatlı şeyler söylüyorsun. Ha ne kadar kolaymış bu iş ya? Rusya da Müslüman olacak mı? Rusya da Müslüman olacak, kızım içinde Müslüman olacak. Ama, işte bir şart var, bir sen kendi Müslüman olacaksın evvela, ondan sonra da bir başkasını Müslüman etmek için çalışacaksın. İki senelik canı var bu kafirlerim. İki sene sonunda hepsi Müslüman olur, o zaman dünya cennet gibi olur. E biz çalışmadık, ha işte o zaman felaket. Sen çalışmazsan, oradaki o hainler, zalimler gelişirse, o sırf silah fabrikasının böyle silahları biriktiği depoda, bir iki devlet arasında harp çıkartalım da bunları satalım, paramız çoğalsın diye, Silahı satır, satır, satılsın diye iki milletin arasında harp çıkartır o herifler, vicdanı yok onların, içi boş. Şuradan şöyle fermuar gibi olsa cırırır, bir açsan, aaa ben dedim içinde bir şey var sanıyordum, bomboşmuş, tüm, tüm teneke, boş teneke gibiymiş, görürsün o zaman. Vicdan yok, kalp yok, yürek yok, bir şey yok. Ne var? Tepeden tırnağa para hırsı, efendim kendi nefsi ve şeytanı, e, o insanlar mahvediyor bu dünyayı zaten. Bu mazlum insancıklarını gazetelerde görmüyor musunuz? Ne kadar perişanlıklar, ne kadar zulümler, ne kadar haksızlıklar oluyor bu dünyada, neden? Sen bir kenarda miskin miskin oturuyorsun da onda. Hep kabahatler senin. Bütün kabahatler senin. Sen doldüzgün Müslüman olsan evvela kendini kurtarırsın, bir milyar kurtulur. Ondan sonra bir başkasını Müslüman etmeye çalışsan, bir sene sonra iki milyar kurtulur. İkinci senede dört milyar kurtulur. kurtulur. sahabe kiram nasıl çalıştıysa sen de öyle çalışacaksın. Eğer onlar peygamber efendimizin ashabıymış, insanların en yükseğiymiş, biz onların ayağını tozu olamayız. Olamayız ama yolunda yürüyeceğiz. Olamamak ayrı. Belki olursun, belki olursun, belki olursun, peygamber efendimiz diyor ki, ah, ah kardeşlerime bir kavuşsam. Bir gün böyle demiş peygamber efendimiz. Ah, istedim ki, canım çekti ki kardeşlerimle bir müdafi olsam, karşı karşıya gelsin Diyorlar ki, ya Resulallah, bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Hayır. Ben entüm ashabi, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim dediklerim benden asırlarca sonra gelip de benim yolunda yürüyenlerdir diyor. Allah bizi onlardan eylesin. Fatiha-i şerife maal besmele. Ben neşerâf ekeme al besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Ben neşerâf ilâhe illallah. La ilâhe İlla Allah, la ilahe illa Allah, la ilahe illa Allah, la ilahe illa Allah, la İllallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah ilahe illallahul melikul hakkul mubin muhammedur resulullah sadikul va'dil amin Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed'in Nebi'il Ümmi'yi ve ala Alihi ve sahbihi ve Sallim Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi'yi ve Âlâ Âlihim ve sahbihi ve sellim Allahümme salli âlâ Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi'yi Bismillahirrahmanirrahim. Aşır şerif. Alhamdulillah, hakkı hamdih. Ve salat ve salam ala khairiخلقı sijidna ve aleyhi ve sallam. Ve man tabi ahb esan ila yem etdin. Allahum ya rabbena, ya Acizane naçizane yaptığımız ibadet ve taatlerimizi, müzakere-i ilmi hadisimizi, hadme i dualarımızı, tesbihatımızı ya Rabbi, lütfun ve kereminle kabul eyle! Rahmetine, mavkiretine vesile eyle! Lütfuna, ikramına vesile eyle! Ya Rabbi, hasıl olan ücud mesubatı evvelen ve khassaten Peygamber Efendimiz muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine acizane, fakirane hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatına, teveccühüne, sevgisine bizleri mazhar eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin sünnetini ihya edenlerden eyle bizleri. Ya Rabbi, O'nun mübarek âlinin, paç, ashabının, cümle etvaının, ahbabının ruhlarına da ikram eyle. Sair, enbiya ve mürseliinin ve evliya Allah'ın ruhlarıyla birlikte hasaten Ümmet-i Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan verese embiya, enbiya, ulema-i ve meşayih-i ikram ile. Ya Rabbi onlara bağlı halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin evli Allah'ın ruhlarına ikram eyle. Ya Rabbi ahirete göçmüş olan bütün yakınlarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın ruhlarına da ikram eyle. Ya Rabbi bu beldeleri, etmiş olan fatihlerin, asabu hayrat ve hasenatın şu camiyi yaptıranın bu belde de mezun ruhlarına ikram eyle. Okuduğumuz kitapları, yazan, ilimleri bize kadar nakleden alimlerin, ravilerin ruhlarına ikram eyle. Kendilerinden feyz aldığımız hocalarımızın ruhlarına ikram eyle. Ya Rabbi! Bizleri sevdiğin yolda daim eyle! Evlatlarımızla, ailelerimizle, zürriyetlerimizle mümin-i kâmil kullar eyle. Ya Rabbi, nesillerimizden sevmediğin kul getirme! Ya Rabbi, evlatlarımızı İslam terbiyesiyle yetiştirmeyi bizlere nasip eyle! Ya Rabbi, Kur'an'a göre ömür sürmeyi bizlere nasip eyle! Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip eyle! Sünnetine uymayı nasip eyle! Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in gönüllerini birbirleriyle cem eyle! Gönlünlerini birbirleriyle ülfetli eyle. Yarabbi kafirlerin beriş, birliklerini perişan eyle. Yarabbi istilaya uğramış Müslüman bendeleri düşmanlardan halas eyle. Esir düşmüş kardeşlerimizi kurtar. Mazlum kardeşlerimizi zulümden kurtar. Yarabbi dünyanın her neresinde her ne türlü dertli mağdur kardeşimiz varsa onların haklarını kendilerine ihsan eyle. Yarabbi... yarabbi Dünyanın ve ahiretin, bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit hayırına bizleri nail eyle. Dünyanın ve ahiretin, bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit şerinden bizleri halas eyle. Baid ve beri eyle, mahfuz eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa ihsan eyle. Dertlilerine deva ihsan eyle. Ya Rabbi gönüllerimizin dileklerini, taleplerini bizlere ihsan ve ikram eyle. Ya Rabbi bizleri gafletten ikaz eyle. Marifetin nuruyla gönüllerimizi ihya eyle. Kalbimizin pasını gider ya Rabbi. Gözümüzün perdesini kaldır ya Rabbi. Hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı bizlere nasip eyle. Batılı batılı görüp ondan uzak durmayı nasip eyle. Ya Rabbi yolunda cihad etmeyi nasip eyle. İlahi kelimetullah için çalışmayı nasip eyle. Emri Maruf nehi münker yapmayı nasip eyle. Beldelerimizi ıslah etmeyi nasip eyle. Evlatlarımızı iyi yetiştirmeyi nasip eyle. Ya Rabbi... Son nefeste cümlemize ol kelime-i tayyib-i münciye ki, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek, Resulullah Efendimiz'i göre göre cennetteki makamımızı müşahede ede eder ruhu teslim etmeyi nasip eder ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçeleri ile ya Rabbi. Cennete ilk girenlerinle beraber bizleri dahil eyle ya Rabbi. Havz-ı Nebevi'den doya doya etmeyi bizlere nasip eyle yarabbi. Senin cemali, ba kemalini, ayın on dördünü gibi görenlerin zümmesine bizlerle dahil eyle yarabbi. Bi hürmeti Esma ikel füsnâ ve habibikel müştevâ muhammed Mustafa ve bi hürmeti esrâ Resûret-i Fâtiha. Allah, Allah hak <gülüyor> İlla Allah Allah, la ilahe illallah.